herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Bu hafta yine Açık bilgi ilginç programlarından birini gerçekten söyleyeceğimizi umuyorum. Bu hafta Açık Deniz'in programı neredeyse bir flok kadar, bir ızbarço bağı kadar, bir direk kadar, bir baston kadar denizcilik kültürüne ait içinde var olan üzerine filmler, zamanlar yazılmış bir şeyden edeceğiz. İsyan. Evet gemide isyan neredeyse bir hak olarak kayda geçmiş bir şeydir. Bugün e, Açık Temiz'in konusu Mısır. Konuklarım da Mahir Ilgaz ve Ömer Madra. Ben Ankara'dan katılıyorum programa. Birazdan sözü ve dümeni Mahir Ömer'e bırakıp ben de internetten programı dinliyor olacağım. Ömer'cim, Mahir hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hoş bulduk. Evet, evet isyandan söz edeceğiz herhalde bugün Ömer. İsyan ve ötesinden aslında devrim oldu. Düpedüz evet. devrim oldu ve bütün dünyayı da uzun yıllar boyu bir daha asla aynı olmayacak şekilde etkileyecek bir devrim gerçekleşti ve mübarek diktatörlüğü devrildi. Mübarek gitti dün. Onun... Peki Ömer hemen e, ortalıkta dolaşan sanıyorum e, paylaşılan bir soru var. Mü Mübarek'in kişi olarak gitmesi yönetim metodlarının da gittiği anlamına geliyor mu? Kesinlikle geliyor çünkü devrim zaten böyle bir şey. Yani bundan sonra neler olacağını kestirmek çok kolay değil. Ama 18 günden beri on binlerce hatta yüz binlerce sonra da milyonlarca kişinin sokaklara meydanlara dökülmesi sonunda büyük bir şey oldu ve tarihin en 30 küsür yıldan beri çok ağır bir elle işkencahaneleriyle. Yüz binlerce, 500 bin olduğu söyleniyor özel polislerinin yani bu işe tahsis edilmiş rejimi ayakta tutmak için söylenen. Dün akşam hiçbiri yoktu mu ortada? Yoktular evet. evet. Ama onlar gitti ve bir de ilginç bir şeyden de bahsetmek belki programın bağlama açısından da bahsetmek <gülüyor> ilginç olacak İskenderiye de Mısırın ikinci büyük liman kenti malum bin yıllık şehir işte binlerce yıllık. Orada denizciler... Bir limandan söz ediyoruz tabii ki. Evet, evet. Denizciler filoya bağlı yani. Donanmaya bağlı denizciler. Şeyin zaten şehrin yarısı meydanlara dökülmüş olduğu için denizciler de onlara su ve gerekli şeyleri vermişler. Destek vermişler, alkışlamışlar falan. Yani Peki ben bir, şey, bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi Zaman içinde bu tür başkaldırılara tanık olduk. Ama Mısır'la ilgili Mısır'ın özelinde çok ciddi bir uluslararası paylaşım söz konusu. Bunun nedeniyle yani internette bütün o işte bloklar, destekler vesaire yani bu sıradan bir desteğin ötesinde sanıyorum. Aslında ben söze gireyim burada. <gülüyor> Ya ulus, uluslararası destek derken e, ulus devlet bazında böyle bir destek pek e, görmedi Mısır. Yani işte e, dün akşam çok geç saatlere kadar 3 e, tane ülke vardı açıkça e, destek veren. E, mübarekin gitmesini e, söyleyen ve açıkça destek veren bunlardan biri Türkiye, Danimarka ve Katar e, şeklindeydi. E, gittikten sonra e, örneğin Amerikan Başkanı Obama bir açıklama yaptı. E, olumlu olduğuna dair işte Merkel e, Almanya şansölyesi e, Angela Merkel e, bugüne kadarki açıklamalarında hep demokrasi veya e, o tarz bir vurguda bulunmadı işte Mısır'ın bölgedeki barış sürecine katkıda bulunabilecek ve İsrail ile olan anlaşmayı e, sürdürecek bir hükümet ...gelmesine destek verdiklerini açıkladı. Yani ulus devlet bazında destek buydu. Ama halklar bazında baktığımız evet, zaman... Evet, ...çok ciddi bir destek ediyorum. vardı. Bu evet. bu eşi benzeri görülmemiş bir şey. Yani bunu... ...biz... ...büyük bir tesadüf sonucu... ...ben bunu 1 Şubat tarihinde... ...yayınlanan bir yazımda da... ...değinmiştim. Yani Ahmet İnsel'in ilk bizi uyarmasıyla... ...Tunus'ta bir şeyler oluyor diye. Biz de farkında mıydık değil miydik bilmiyorum tam ama çok dikkatle bakmaya başladık ve o tarihten sonra büyük bir yani Tunus'ta yakılan bir öğrencinin kendisini üniversite mezunu bir gencin kendisini haysiyetini korumak üzere yakmasından bu yana bu devrim dalgasının Bozkır yangını gibi yayılmasını izliyorduk. Ve e, o zaman da demiştik yani darısı başta mübarek diğer tüm diktatörlüklerin başına inşallah demiştik. İyi ki de böyle bir dilekte bulunmuşuz yani yüreğimiz temiz olmalı dileklerimiz yavaş yavaş gerçekleşiyor gibi diye yazmışım. Ya yani iki tabu hı, burada bir şey söyleyeceğim İki önemli tabu yıkıldı aslında burada. Birincisi işte bu bütün bu batılı yönetimlerin yönetim bazında demin konuşuyorduk ya Mahir'le Yani liberallerin Yönetimlerin ve kerameti kendinden menkul kimi solcuların tırnak içinde ya da devrimcilerin gene tırnak içinde bu ciddi bir riyakarlık gösterdikleri ve demokrasiyi ve halkın gücünü de çok aşağıladıkları hatta aşağılamanın ötesinde bunlardan korktukları da ortaya çıktı çok Tunus Mısır devrim hattında tabi aynı korku. Cezayir, Suudi Arabistan, Yemen, Libya her yerde olabilir. Ürdün, Suriye bu zulüm sıra dağlarını da bekliyor şimdi diye yazmışız. Ve zaten bugün mesela büyük bir Cezayir'de çok büyük bir gösteri var. Cezayir, Cezayir polisi de tarihinde gördüğü en büyük yığılmayı yapmış. 30 bin kişilik evet, bir kuvvet. Başkent şu anda kuşatma altındaki bir Cezayir'de. 30 bin e, polisin e, sokakta olduğu söyleniyor. Bakalım orayı takip ediyoruz. Şu anda devam ediyor orada da gösteriler. Peki ben e, mikrofonu size bırakıp e, sözü de size bırakıp sizi dinlemeye devam edeceğim. Başka bir şey var mı benim yapabileceğim? Yok, çok teşekkür ederiz bu şeyi bizimle paylaştığın ve dinleyicilerimizle de paylaştığın Peki. için bu cumartesi özel yayını yapmış olduk. Devrim özel. Senin devrim özel yani. Evet. <gülüyor> devrim özeldi. Evet dinler dinlersen epey de dün akşamdan ve son derece güzel şarkılar filan da yapılmış olduğunu göreceğiz hatta Dinli bir birazdan başlarız bile çalmaya tamam Açık Deniz'in dümeni sizde ben izin rica ediyorum size iyi yayınlar yolun sağ açık ol, ol. olsa ol. <gülüyor> evet yani hakikaten bir hangover mı derler nedir akşamdan kalmalık var bende Bende de var itiraf etmek e, gerekirse. 18 günde devrilip gidiverdi. Hiç beklenecek bir şey değil. Ve bunun da alkolle falan da alakası yok aslında. Bir devrim coşkusu. Evet yani sabahleyin orada büyük bir temizlik yapılmakta olduğunu gördüm. Tahrir meydanından bahsediyorum. Kurtuluş meydanında kalanlar. ...temizlemeye çalışıyorlardı... ...akşam zaten daha Twitter'dan takip ettiğimiz kadarıyla... ...işte bir süredir sen manke olsun... ...Şerif Kudüs olsun... E, ...Dima Hatip olsun... E, ...daha devrim... E, ...orada insanlar... ...sevinç gösterileri dağılmaya başlar... ...maya yüz tutmuşken... ...sabaha hepimiz buradayız... ...temizlik var çağrısında bulunuyorlardı... İşte bu yani bence... Devrimin, ...topluluk ruhu... ...devrimin özünü bundan daha iyi gösteren... ...hiçbir şey olamaz yani... Tamamen topluluk ruhuyla devrime sahip ülkelerine, devrime ve insanlığa sahip çıkan genç insanlar, genç, yani gençlerin önünü çektiği ama e, tabii ki kıdemli muhaliflerin de için içinde bulunduğu süper bir hareket gerçekleşti. Çok da hoş bir anekdot da, biraz özel ama anlatmadan duramayacağım açıklama yapıldıktan sonra Ömer Süleyman. Ömer Paşa gelip kısa bir açıklama yaptı devlet televizyonundan ve dedi ki e, reis yani başkan e, yetkilerini bıraktı ve orduya devretti işte neyse orduya devretti başka bir otoritede olmadığı için ortalık yerde bıraktı gitti dedi arkasında da bir koruması vardı fıldır fıldır gözlerle bakıyordu. Sonradan öğrendik ki işte Şarmel Şeyh'teki limana çekmiş kendini otele gitmiş önce filan gibi açıklamalar geldi mübarek için söylüyorum ondan sonra şeyin tahrir meydanının hali ve İskenderiye limanındaki durumun hali hakikaten görülmeye değerdi yani arş alaya çıkan göklere çıkan bir uğultu kapladı ortalık yeri kulaklarıma filan inanamadım işte radyo Melih'le haberle haber merkezimizle konuştuk acil haberi nasıl gireceğimizi filan iki saniye ondan sonra da e, oturup bir şişe şarap buldum bir yerden evde e, tırbuşunu da getirip koydum masaya daha başlamamıştım ki telefon telefon çaldı Ali Bilge Ankara'dan ben açtım şarabı ne diyorsun dedi <gülüyor> <gülüyor> yavdur beni bekle filan vaziyeti oldu ...olağanüstü üstü bir görüntüydü gerçekten e, inanılması Güç bir uğultu yükseldi ve oradaki coşku insanların özgüveni kendilerine şeyi yani anlatılır nesne değildi. Şimdi bir parça çalalım bence aslında dün akşamdan e, gelen e, da e, u, neydi adı onun? Son olarak downtown anlamına gelen bir parça orada çekilmiş yani doğrudan doğruya. Daha dün akşam işte mübarek gittikten sonra çok da ilginç bir parça sonunda bitmeye yüz tuttuğunda insanlar hürriyet, hürriyet yani huriye, huriye diye bağırmaya başlıyorlar ve insanın tüylerini diken diken eden. E, evet, yani çok an, şeyle büyük bir mücadele ve cesaretlerde elde ettikleri o şeyi tuttular o bütün haydutlara karşı o Tahrir Meydanı'nı bırakmadılar elden. Ondan sonra develi saldırılar falan oldu. Onlara rağmen de tuttular ellerinde. E, şimdi e, Voices of Tahrir diye kayda geçtiğimiz bir e, şarkıya da giriyor işin içinde. Hürriyet şarkı, devrim hepsi bir arada bir parça var. Onu, ona biraz kulak verin. <gülüyor> İzlediğiniz Forbassana, pare, l'oppo, e la ossa, gatti, venez, Açık Deniz Programından size sesleniyoruz. Daha doğrusu bu seslenenler, belçunda bizi dinliyor zaten. Bu seslenenler, tahrir meydanında, Kurtuluş meydanındaydı Kahire'nin ee, şeyin devrilmesinden sonraki, hemen taze olarak size naklettiğimiz seslerde Ustel Balad adını taşıyordu. Arapçada galiba şehir merkezi anlamına geliyormuş. Grubun adı e, sanıyoruz o. Evet, grubun adı olsaydı gayet de ...oldukça profesyonel bir sadaları da var. Pek bir devrimde eğlendikleri söylenebilir aklarıydı doğrusunu isterseniz. Evet Açık Radyo'da Açık Deniz programı devam ediyor. Bu sefer el koymuş durumda dümende Mahir Ilgaz ve Ömer Madra bulunuyorlar. Beysun'un söylediği lafla yoksa öyle bir dümenciliğimiz i̇syan yok. İsyan değil yani gemide isyan yok. Gemide isyan değil devrim var. <gülüyor> Devrim gemisindeyiz yani şu anda ve ne kadar zor itiraf ettiler bunun devrim olduğunu değil mi bu arada yani. Hala iğrar edemeyenler de var. Evet, mesela BBC yani son güne kadar berbattı. Sınıfta kaldı. Biraz da medyayı değerlendirecek olursak haddimize düştü mü düşmedi mi bilmiyorum ama BBC hep bir huzursuzluk Mısır'da huzursuzluk ve kriz en fazla gidebildiği nokta kriz. Crisis. Crisis'in İYCEB diye o sloganla bütün programlarını yapıyordu. Sonunda birisi tweet attı ve orada okudular onu. Ya ne krizi aldılar aşkına delirdiniz mi? Bırakın burada devrim oluyor görmüyor musunuz diye Mısır'dan biri tweet attı onlara. Onu da okudular çok şükür. Ondan sonra da güzel değerlendirme şeyleri de yaptı. Birkaç tane çıktılar. Mesela benim şey yaptığım en ilginç insanlardan biri Mona Ali diye hemen oturup not aldım BBC'de ne dediklerini kayda geçiremedim ama yani bütün hayatında mübarekten başka hiçbir lider tanımamış hiçbir siyasetçi görmemiş 28 yaşında kendisi ve diyor ki ben 30 yani böyle esmer uzun boylu güzel bir genç kadın ve başı da açık. ...veğer ilgilenenler varsa söyleyeyim. Ee, şöyle dedim ona... ...Ali... ...30 gün süreceğini düşünüyordum. Dolayısıyla da çok gurur duyuyorum... ...18 günde bu işi... ...bitirdiğimiz için diyor. Şu anda en iyi senaryo demiş... ...benim tuttuğum notlardan... ...tam bir değişim istiyoruz. Yani rejim değişik... ...öyle başına mübarekin falan gitmesiyle değil... ...tümüyle değişecek. Ve... ...şeyden emin olmamız lazım diyor... ...momentumu... ...yani bu devrim dalgasının... ...devrim dalgası demiyor ama bu momenti... E, ...sürdürmek zorunda... İvme. Evet. ...ivmeyi... ...yani e, işte moment... ...Türkçede yok başka bir şey bulamıyorum ben... ...ve şunu hissediyorum... ...ne hissediyorsunuz sorusunda da... ...şunu hissediyorum... ...ben tarih yaptığımızı hissediyorum... ...ben yaptım, benim kuşağım diyor... ...benim neslim tarih yaptı... ...ve herkes tarih yapabilir... ...diye çok hoş bir laf... ...anyone can make history diye... ...söyledi... ...yarın peki ne yapacaksınız dediler... ...ya yarın tatil dedi... ...cumartesi tatil dedi... ...pazar günü tekrar... ...işe başlıyoruz... ...yapacak o kadar çok iş var ki dedi... ...monali... ...yani bütün ülkeyi yeniden inşa etmemiz lazım... ...dedi aynen... ...peki ordu ne yapar sizce dediler... Valla dedi Monali, Ali 28 yaşındaki bu direnişçi, protestocu, devrimci diyeyim. 6 ay içinde garanti edeceklerini serbest, adil bir seçimi söylediler diyor. Bizim için inanıyorum da dedi bunu sözlerini tutacaklarına. Israr etti BBC muhabiri. O zaman tekrar şöyle dedi. If not we'll take to the streets again, no problem diyen yani tekrar sokaklara döküleceğiz. Mesele yok diyor. Artık bunun geri dönüşü yok dedi. Evet. Ee, Mona Ali. New York Times'dan ee, bir haber var tabi bu. Bütün gazetelerde olduğu gibi. Orada da ee, Yasemin Garabli isminde bir ee, göstericiyle röportaj yapılmış. Arka planda da ee, sivil bir hükümet istendiğine dair çığlıklar yükselirken. Bir askeri hükümet istenmiyor. Sivil bir hükümet istendiğine dair e, istendiğine dair çığlıklar yükselerken İnsanların gücüne inanamıyorum ama çok çalışmamız gerekiyor ve gitmek istediğini, gitmek istediğimiz yöne gittiğinden emin olmak için çok çalışmamız gerekiyor şeklinde bir açıklamada bulunmuş. Yani gerek Türkiye'de gerek dünyada bu yaşananın devrim olmadığını düşünen varsa veya devrim olmasa rağmen başka bir yöne tırnak içinde daha kötü bir yöne gidebileceğini düşünen varsa Mısır halkı bunun bilincinde ve en azından şimdilik gereğini yapmaya hazır gibi duruyor. Evet. Kesinlikle. Ben de aynı fikirdeyim. Yani İran devrimiyle de belli benzerlikleri var tabii. Onlarda da kitler, genç, yaşlı, kadın, erkek, herkes sokağa dökülmüş ama İran devriminde önemli farklardan biri de şeydi tabii. Hümeyni daha sonra el koydu ona. Burada Hümeyni başından beri zaten başı çeken figürlerden biriydi ve cami, camilerde filan ...da kısmen örgütlenmiş güçlerden biriydi. Sonradan da diğer elemanları tasfiye etti. E, Umeyni ve işte o devrim muhafızları neydi adını unuttum şimdi. Halbuki burada aynı durum değil. Yani kesinlikle önemli bir e, fark var. Evet bu özellikle Batı medyasında ilk günlerde çok korkulan e, Müslüman kardeşlerin de defaatle... Açıklaması oldu bu konu üzerine zaten e, bu devrim bizim devrimiz değil dediler bunu ilk baştan söylediler. Bu Mısır halkının devrimi biz de bunun sadece bir parçasıyız ve e, iktidar olmak da istemiyoruz gibi açıklamaları da oldu. Tabi bu gibi şeylerin ne kadar samimi olduğu işte o anda e, siyaset yapılıp yapılmadığı hepsi sorgulanabilir ama e, en azından hani bana göre... ...yok yok tabi... Tabii, çok... ...spekülasyona göre yani yapılan spekülasyonlara göre çok daha inandırıcı geldi... ...çünkü gidişat o yönde hani en azından sokaktaki insan profiline baktığınız zaman... E, ...kolay kategorize edilebilecek bir kitle yoktu ki 20 milyon kişi oldu söyleniyor zaten dün sokaklarda... El, ...El Arabiya gazetesi 20 milyon demiş başka gazetelerden de 20 milyon var... Yani ...şeyi de hatırlatın velayeti fakih diye bir şeydi yani... Yüksek e, ulemanın yönetimini öngörüyordu İran'da. Halbuki burada kesinlikle e, böyle bir şey yok. Ve e, yani hatta şöyle de bir şey var. 28 Ocak'ta 2011'de e, bütün şarkılar, birçok şarkı yaratıldı ya zaten Tahrir Meydan'da ve diğer yerlerde. E, bir tanesinin çok e, önemli bir anlamı vardı diye yazmış Asaf Bayat'ta El Cedeliya'dan. Okuduğumuz bir şey ee, şey diyor e, bizim devrimimiz o zaman daha 28 Ocak'ta devrime, devrime devrim demişler onlar adlı adınca söylemişler. Bizim devrimimiz medenidir, sivildir, şiddete dayanmaz ya da dini de değildir. Zaten dün tarih Meydanı'nda atılan sloganlardan bir tanesi de yine bu Twitter'da Şefik Abdül Kudüs'ün ee, Sağolsun, biz bilgilendirdiği anlardan biriydi. Ee, Müslüman, Hristiyan, biz biriz e, şeklinde sloganlarda atıyoruz. Başından biri evet. zaten. Ve en en semboller şeylerden biri de, yani Cuma namazı sırasında hangi gündü hatırlamıyorum ama. İki gün oldu. O, üstü, yani... Daha doğrusu üstü değil, iki ayrı gün oldu o görüntü. İlk başladığında, e, daha doğrusu ilk başlıktan sonraki Cuma ve e, geçen Cuma. Yani dün. Değil bir önceki cuma. Evet yani koptlarla Hristiyanların da kol kanat gererek korudukları o şeyin haydutlarından. Evet, namaz kılanların etrafına bir Müslüm. insan zinciri oluşturarak e, saldırılardan evet. korumak. Yani için. öyle demişler işte. El saura madeniyya, la sayfiyya, la diniyya. Yani hiçbiri yok bunların diye. Ve gerçekten de e, o şekilde oldukları görülüyor. Hatta çok ilginç şeyde Oldukça ilginç bir yazı çıktı dün. International Herald Tribune'da yani New York Times'ın aslında yazısı. Kahire'den David Kirkpatrick bu isyanın dalga dalga nasıl örgütlendiğini nihayet ilk defa ortaya çıktılar ve konuştular diye hepsiyle mülakat yapmış. Kimini bildiğimiz genç insanlar işte bloggercı... Sen mesela. Sen <gülüyor> manki bir de şeyi unuttum yani hani devrimin lideri misiniz deyince hani hapse attıkları. Vay e, elgonim. Ha o elgonim'in final hepsiyle konuşmuş David Patrick'in bir şeyi var. Ya yani isyanı düzenleyenler kendi stratejilerini ve kimliklerini açıkladılar diye çok ilginç bir yazı vardı gerçekten. Orada açıkça söylüyor mesela aralarında bir. Yani tamamen ideolojik olmayan karakterinden bahsediyorlar Mısır gençliğinin genç isyanı. Liberaller, sosyalistler ve Müslüman biraderlerin de aralarında bulunduğu, ihvanında bulunduğu bir şey. Ve psikiyatr bir kopt, Hristiyan, psikiyatr hanım var, Selimur, yarı İrlandalıymış, yarı Mısırlı, Arap. 32 yaşında düzenleyicilerden biri. Ben en çok Müslüman biraderleri seviyorum diyor. Kendisi solcu ve feministmiş. Her zaman gizli bir gündemleri olmuştur diyor. Ve ne yapacaklarını da bilemezsin iktidara gelirlerse. Ama iktidara gelmeyecekler diyor. %10 oy alırlar diyor. Ama çok örgütlü oldukları için onlardan çok şey öğrendik ve beraber harika çalıştık demiş mesela. Bence bu da çok tipik bir... Öte yandan tabi e, sol ve solun geleneksel kitlesi işçilerin de rolünü burada e, kesinlikle küçümsememek lazım. Çünkü bu hareketin ivme kazandığı son üç gün grevin de ülkede başladığı tabii günlerdi. Ve söyledik işte asıl dönüm evet. noktası da cuma günü en çok üzerinde durmaya çalıştığımız şeylerden biri de oydu. Artık sendikalarda girip en, en can alıcı tekstil endüstrisinde mesela e, pamuk. Mısır'ın en önemli ihraç maddelerinden biriydi. Yani çok önemli bir katkıda işçiler de verdi ve sonsuza kadar da sürdüreceğiz dediler yani. Bu Didi. konuda benim okuduğum en ilginç yorumlardan biri de işte El Cezire'den geldi bu da mesela. Oradaki muhabir işçilerin taleplerinin siyasi olmadığını Söylüyordu işte ama işçilerin talepleri aslında işte maaşların düzelmesi, gelir eşitsizliğinin giderilmesi e, vesaire gibi aslında son derece kendi kendine de siyasi olan talepler. Buna ek olarak bir de bir de mübarekin gitmesini istiyoruz demişlerdi mesela. Hani. Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Ya mesela doktorlar beyaz gömlekleriyle, stetoskoplarıyla çıktılar. İşte hasta e, bakıcılar o şekilde şeylerde avukatlar ki çok e, önemliymiş aslında onların baroların. ...oradaki çalışması... ...biraz da Müslüman biraderlerle... ...ilişkileri filan da var... Evet. ...onlar da siyah cübbeleriyle... ...ve hepsi bir arada böyle gidince... ...çok şey oldu... Yani ...etkili oldu ve Arap e, Tabipler Birliği... ...filan işte... E, ...ilk bu işe başladıkları zaman... ...28 Ocak gösterisini hazırlarlarken önce şeyden bu sefer elitler arasından çalışmayalım onları zaten tanıyoruz bizim gibi insanlar filan demişler bu üst ortasında topu topu da zaten 15 kişi daha fazla değil bu örgütleyenler Twitter'la filan Facebook'la bir şeye gidelim demişler yoksul mahallelere ve mesela 50 kişi filan girmişler Polise de sürekli şaşırtmaca veriyorlarmış Şimdi şeye gideceğiz işte Parlamento binasının önünde toplanacağız diye Tweetleşiyorlarmış aralarında Polis tabi onları izliyor Onlar oraya giderken bunlar Bambaşka bir mahalleye önceden Kararlaştırdıkları bir yere gidiyorlarmış Son derece ilginç taktikler filan da var Ve mesela 50 kişi girdik Ve biz de çok şaşırdık diyorlar Yoksul mahallelerinde 7000 kişi filan çıktık diyorlar Ondan sonra böyle yani bu gerçek bir halk devriminin bütün özelliklerini bence e, taşıyor ve mesela iş birliği yapıyorlarmış o şeyin develerin baltacılar denilen haydutların saldırısı olduğu zaman hemen mesela birileri şey getirmiş çeşitli gruplardan Müslüman biraderlerden birileri mesela taşları sökmek için madeni şeyler getirirken bambaşka bir gruptan da o taşları götürüp taşıyan bir ekip ve kızlar şurunda çalışarak ona su taşları geri atan ekip böyle üçlü zincirler filan oluşturmuşlar ve oylamalar yapıyorlar sürekli olarak görüşelim mi şeyle filan diye hükümet onları sonunda artık çağırdıkları zaman görüşmeye Hemen bir toplantı yapmışlar mesela ve oylama yüzde yetmiş hayır görüşmeyelim demiş. Hükümetle konuşacak bir şeyimiz yok mübarekle demiş. Eh peki ne yapalım oylamada böyle olmuş. Yani hikayeler bu şekilde gelişiyor. Şimdi biz aslında bir parça daha bu oraya gelmişken şey yapalım. Ve e, elimizde çok ilginç bir özgürlük şarkısı var. ...Amir Eid ve arkadaşları tarafından ama özel bir video hazırlanmış. Emir Eyd mi, Amir Eyd mi nasıl bilmiyorum. Saud so so El Horaya adını taşıyor. Yani özgürlüğün sadası diye. Her kesimden, her cins cinsiyetten insanın yer aldığı bir ilginç video var... Tabi videoyu gösteremiyoruz ama hoş bir şarkı şimdi de devrim şarkısını dinleyelim. Mızelto oltanamış raga, vakıtab tepdem şara. Sana ama eli zaman bin istanne, ben doğarmışlayım ma kana, لادي صوت الحريه قم باسمنا اهم حاجه حقنا ونكتب بدمنا لو كنت واحد مننا بلاش ترغي Evet bu güzel şarkının da sözlerinden bir iki cümle söyleyelim Yani ben indim meydana ve gelmeyeceğim artık dedim Ve her sokaktaki bütün duvarlara da yazdım Ben gelmiyorum geri dönmeyeceğim Bütün bariyerler yıkıldı Bizim silahımız da rüyamızdı ve gelecek bizim için berrak Cam gibi parlak berrak Biliyoruz bunu çok bekledik Ve hala yerimizi arıyoruz bir Bizim de ait olacağımız yer Ülkemizin her köşesinde bu yeri bulacağız Özgürlüğün sesi, hürriyetin sesi çağırıyor Her köşesinde sokağın bizi Ve çağırıyor bizi Yeniden yazacağız tarihi diye. Eğer bizimleyseniz engellemeyi rüyamızı gerçekleştirmeyi. Evet bu Amir Eid ve arkadaşlarının Saud El Huraya yani Özgürlüğün Hürriyetin Sadası adlı şarkısının sözleriydi. Çok da hoş bir videosu var herkese. Tavsiye de ederiz. Evet Cezayir'deki son duruma ilişkinde o zaman buradan bu Evet çağırdı. yine Haber Merkezimizin bildirdiğine göre orada da yürüyüş başlamış. Polis kordonuna ulaşmış göstericiler ama kordonu zorlayıp devam etmek istemişler. Ve El Cezire'de son geçinen haberlere göre yüzlerce kişi polis gözaltına almış tutuklamış. Evet senin de derlemiş olduğun tweetlerde de zaten vardı. Dima Hatip söylüyordu galiba... O da e, 30 bin kişi Cezayir'in başkentinde toplanmış polislerden diyor. Ve Cezayir kenti, başkent yani Cezayir kuşatma altında demişti. Ama tabii bütün Dima başka bir şeyi tweet'i de daha vardı. Bütün Arap diktatörleri artık... E, <gülüyor> üç şeyden diyor değil mi? Üç, üç konuşmadan sonra gidiyorlar dikkat gidiyor. diyor. Evet bu da Evet yani Tunus'ta Bin Ali üçüncü konuşmasını yaptı işte e, göstericilerin istediği değişiklikleri yapacağını işte yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu vesaire söyledi. Bunun karbon kopyası neredeyse bir konuşmayı mübarek yaptı işte e, iki gün önce. Ve ertesi günde gitti. Gitti. Evet. evet. Olağanüstü bir süreç yaşadık gerçekten. Firavun devrildi diye yazıyor bazı gazetelerde. Evet bu, bu devrim çağrısı yani bir bozkır yangını gibi. Ta 1968'de bizim çok kullandığımız, bizim kuşağın çok kullandığı bir tabirdi o. Yani bozkır yangını. Bozkır yangını gibi sıçrayarak gelişecek. Öyle de olmakta olduğu aşikar yani gözlerimizin önünde tir tir titriyor olmalı. Benim başka bir umudum var gizli. İran'a da, İran en çok korkanlardan birinin İran olduğunu. Evet, 14 Şubat'ta orada da zaten bir e, gösteri düzenlendi 14 Şubat için. Ve şeyde, birini de tutukladılar, önemli e, muhalefet o, liderlerinden. Evet, şimdiden. E, tabii İran için durum biraz daha farklı. Dış basının İran'a girmesi çok kolay değil. E, orada faaliyet göstermesi çok kolay değil. İşte e, oradaki göstericilerin umudu da e, sosyal ağların Mısır devrimi için yaptığını... Ee, orada da tekrarlayabilirler mi şeklinde bir umut var. Ama e, 2009'da yaşananlardan sonra insan biraz da tedirgin olmuyor değil. Evet ama bir defa bastırıldılar. Şimdi bundan sonrakinin bastırılacağını bu tunusla başlayıp e, Mısır'da gerçekleşen ikinci devrimden sonra zaten tweetlerden biri de e, diktatör varsa Mısır'dan. Adam evet. gönderelim diyorlar değil mi? Evet, Tahrir Meydanı'ndaki dün akşam sloganlardan biriymiş. E, kendilerini rahatsız eden başkanı olan kardeşlerimiz varsa diğer ülkelerde e, bizi arasınlar. <gülüyor> evet, veyahut e, yine bir başka e, tweet var. Ülkenizde bir diktatör varsa bir Mısırlı kiralayın şeklinde. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır başını sen bir Mısırlısın. Diyor. Ve çok ilginç bir şeylerden biri de e, Maalesef onu da kaydı elimizde yok Böyle uzun beyaz entarili takkeli e, Ve çok koyu renk e, Ten rengi çok koyu olan birisi İnanılmaz gözlerinden o Kara gözlerinden bir sevinç ve coşku fışkırarak Gözlerini fal taşı gibi açmış Mısırlı olduk Mısırlı olduk diye bağırıyordu. <gülüyor> Olağanüstü bir şeydi yani. Yani büyük bir gurur gösteriyorlar zaten. Evet ee, yani bazı yerlerden de zaten ee, bu devrimin aslında Mısır'ın gerçek dekolonizasyon süreci olduğuna dair yorumlarda geliyor. Çünkü zaten 52'de yaşanan bir monarşi devirme hareketi vardı. Ondan sonra da ee, hep ordunun e, ...yüksek yerlerde olduğu veyahut söz sahibi olduğu e, bir rejim ola gelmişti. E, aslında dün akşam yaşananla bu birdenbire değişmiş de değil. Yani onu da belirtmek gerekir. Şu anda işte e, ordunun yine bir geçiş dönemini yöneteceği söyleniyor. Burada çeşitli sıkıntılar var, çeşitli zorluklar var. E, ekonomiyle 60 senelik bir... E, rejim bu sonuçta. Ekonomiyle çok işli dışlı olmuş durumda ordu. Ekonomide çok ciddi payı var. Bundan alan birçok insan var ordunun içinde. E, kolay kolay bırakmak istenmeyecektir e, sivil bir hükümete bu e, ayrıcalıklar. Ama öte yandan işte programın başına dediğimiz yere de burada geliyoruz. Yani Mısır halkı da bunun bilincinde ve e, istenmeyen sadece mübarek değildi. istenmeyen zaten bu rejimdi. E, ve mücadeleleri bitmiş değil. Aslında belki de şimdi ...yeni başlıyor. Evet, yeni başlıyor aslında. E, fakat bu, bütün bu topluluk ruhu işte vatandaşlık görevimizdir arkadaşlar. Sakın ha tahrir meydanını tertemiz bırakmadan ayrılmayalım filan diyen insanlar... ...bedava saç kesilmesi, her türlü sağlık hizmeti falan yapılıyor. Yani toplumun bambaşka bir temel üzerinden yeniden kuruluşu. Bunu ben de çok yazıp söylemeye çalıştım. En önemli özelliklerden biri yani Dimi Hatip'in... Yani, Hemen bir çağrı yayınlandı diyor zaten Twitter'da. Herkes toparlasın şeyini düzenli bir şekilde bırakalım Bu sabah son baktığımda işte Sandbank'in en son tweetlerinden biri şeydi. E, ben tahire gidiyorum temizlik yapmaya benle gelen var mı? Evet ama e, tabii Sandbank yazmışsa bir önceki mesajı da şurada bilmem ne mahallesinde Starbucks'ta kafayı çekeceğiz. Gelen var mı demişti. <gülüyor> evet yani öyle. de öyle bir. Şey, şimdi bitirmiş işini, eğlenmiş. Şimdi toparlanmaya gidiyor işte. Evet. Yani hakikaten e, bunu kaçırdılar. Yani Türk Türkiye'de medya bence fena halde atladı. Bir takım uzmanlar götürüp bundan sonra ne olur falan diye Eda ile konuşan bir takım şey o strateji e, uzmanları sözüm ona dışında. Maalesef hiçbir televizyon... ...NTV'de dahil Mete'yi göndermişti... ...ama onu da geri... Yani ...devrimden önce... ...geri çağrıldı Mete'ye... ...yazık oldu yani çok... ...yani dünyanın en önemli ülkelerinden birinde... ...belki de en eski... ...bütünleşik devlet olarak... ...bahsedilen ülkesinde... 5000 yıllık filan bir şey... ...Mısır'da... ...ilk defa demokratik bir devrim oluyor... ...ve bunu... ...kaçırdılar yani... Ve çok önemlisi dışarıdan tırnak içinde e, sahiplenilmeyen. E, Batı'nın desteği hiç olmadı. En önemli özelliklerden biri de Çok da iyi için. oldu aslında. Evet fevkalade. Çok adam. da iyi oldu çünkü kendileri yaptılar bazı şeyleri. Ve kimse de işte o klasik elleriyle yaptılar, dış güçler değil söylemini değil evet ıy, Araplar devrimi elleriyle e, yapıyormuş şeklinde bir e, şeyde vardı. Tweet'te vardı. Türkiye'den gelen bu. Evet. Ama ismi hatırlayamıyorum şu anda. Onu da daha sonra söyleriz. Evet yani e, işte mesela o sonra bir daha şey yapabiliriz. Yani Müslüman, Hristiyan veya Tanrı tanımaz ne olursak olalım lanet olsak ve özgürlüklerimizi vereceksiniz. Ve bizi bir daha asla susturamayacaksınız diye de bizim de Station ID olarak kullandığımız da bir video vardı. Tamer Şaban adlı bir blogcu hazırlamış o kısacık ama... Çok ustaca kotarılmış vurucu videoda o gencin haykırışını da artık korkunun bir daha geri gelmeyeceğini bütün kesinliğiyle zihnimize çakıyordu. Yani çok o, önemli bir şey yaşandı. Ve umut verici bir şey. Yani sadece Mısır veya Orta Doğu coğrafyası için umut vericili değil. E, dün yine internet üzerinden takip edebildiğimiz kadarıyla e, işte örneğin Dünya Sosyal Forumu vardı pek e, herhangi bir yerde. ...esabisi okumayan artık... ...belki de bu olayların biraz gölgesinde kaldığından ama... ...oradan örneğin Naomi Klein'in bir yorumu oldu. Dünya Sosyal Forumu harika bir sonuçla bitiyor. Hareketler bir değişiklik yapıyormuş. Evet hareket değiştiriyor. Yani bugün Mısır yarın her yerde olabilir. Aslında John Pilger'ın da olağanüstü bir yazısına rastladım ben. Yani Mısır'daki ayaklanma... Eve geliyor başlığını taşıyordu zinette okuduk okuduğum bir yazı bu yani Mısır'daki ayaklanma diyor ki şeyin mümkün olanın tiyatrosu mümkün neyin mümkün olabileceğini gösterdi theater of the possible diye bir şey söylemiş yani bütün dünyada düşünceyi kontrol etmek isteyenlerin Orwell'in büyük abilerinin en çok korktuğu şeyi başımıza getirdi. Onların başına geldi diyor Mısır'daki. Batılı yorumcular kesinlikle işte biz diye bahsediyor. Bizim dünyamız hep we ondan sonra ve işte İşte bizlere ne oldu ne bitti diye. Yani bütün iktidarda olanları kudreti gücü elinde tutanların dünyanın geri kalanında kullanılabilir ya da atılabilir halklardan bahsediyorlar Şimdi işte O biz diye kullandıkları Batıdaki elitlerin kuvvet sahiplerinin Kudret sahiplerinin Şimdi Bütün halklara yayıldığını görüyoruz Bu çok önemli Önce Tunus geldi Ama zaten asıl Büyük gösteriyi Mısır'da seyredeceğimizi Hepimiz içten içebiliyorduk Ve oluyor diyor Bu da devrimden önce bir gün önce yazdığı bir yazı yani dün mübareğin devrilmesinden Ben bunu zaten bir muhabir olarak uzun yıllardır hissettim diyor Yani 1970'ten beri Cemal Nasır'ın cenazesi Ulusalcı kahramanları onların dolaşırken halkların üzerinde de vardı böyle bir şey Bir özgürlüğün bir ucunu göz ucuyla yakalamışlardı diyor ve ondan sonra da işte bizim adamlar mesela Mısır'ın e, bu devrimin İsrail'in tepkisi inşallah barışçı bir geçiş olur diye. Yani hiçbir yöne, İsrail'i yönetenlerin aklında sadece real politik var. Jizek'in de geçenlerde yazmış olduğu gibi. Yani aman bizim çıkarlarımız ne olur diye. Yani orada olağanüstü bir diktatörlüğün yani sınırsız ölçüde işkence yapılmış kaybedilmiş insanların bulunduğu akıl almaz insanların Amerika'dan gelen düşmanların getirilip işkencehanelerde katledildiği işte ulus devlet denilen şeyin şey, hiç temel mantığı bu ama evet. yani, hani. evet, Mısır, yani İsrail aman düzgün bir geçiş olsun da ne olur sarsıntısız bir geçiş süreci umuyoruz diyor mesela yani onlar bu halkın 20 milyon insanı ya dörtte birinin eğer doğruysa El-Arabiya'daki 20 milyon insanın sokaklara çıkıp olağanüstü bir devrim dolgusu. Hadi yarısı olsun 10 milyon olsun yani az mı 80 milyonlu bir ülke için <gülüyor> e, ülkenin onda birinin dışarıda olması, sokaklarda olması. Ve o çocukları falan görüyorlar işte en yakın komşuları televizyonu açıp baksınlar El-Cezire'ye ya da BBC'ye ya da CNN'de de son zamanlarda Anderson Cooper'ın başta önemli iyi yayınları vardı. ...ama e, yani hiç etkilenmiyorlar... ...jeopolitik tır, e, meselesi... ...fakat işte mesela... ...Tony Blair bizim dostumuzdur... ...diyor ve çok... ...iyilik gücüdür diyor... ...hala şimdi bu sözünü kimse hatırlatmayacak değil mi BBC'den... ...mesela ona... ...ey Tony Blair... ...böyle diyordun ama işte değildi ki... ...iyilik değil, kötülüğün gücüydü falan... ...demeyecek kimse... ...bir de böyle şeyler vardır... ...diyor Pilger... İşte bilmediğimiz bir alan diye bir şey var. Statüko, statükodan mevcut durumdan yerleşik durumdan en ufak bir ayrılma olduğu zaman Allah bilir nereye gidiyor. Lord knows what where filan gibi. Lord knows what. Ne olacağını Allah bilir alanı filan diyor. ya yani kaos olur işte istikrarın karşısında filan diyor. Bütün hepsi Tony Blair'de Fransız Mesela Sarkozy'de aynı şekilde işte iyi bir geçiş istiyoruz filan. Barışçı bir geçiş olur inşallah. Merkel, Hakezer. Merkel Hakeza. filan. E, halbuki Mısır'daki bu ayaklanma bütün batı medyasının bütün stereotiplerini de o basmakalıp şeylerini de Araplar hakkındaki de tamamen söküp attı işte. Ya, muazzam bir cesaret, kararlılık, üstelik son derece zarif son derece yaratıcı müzikleriyle, danslarıyla ve bütün konuşmalarıyla yani bizim bu işte El Kaide, İran Gul yabanileri filan böyle ve bizim moral önderliğimiz, ahlaki önderliğimiz batıdaki filan bu iş bitti diyor o da. John Pilger de bütün dünyada diyor kamunun insanların uyanışı başlamış, genişliyor diyor ve onlar hepki mübarek nasıl mesela 20 milyon insan sokakta o anlıyorum deyip hiçbir şey anlamıyor ve hiçbir şey görmüyorsa Batı'daki liderler de büyük ölçüde öyle kendi şeyleriyle kapılmış gidiyorlar ve çok Batı'nın çöküşünün işaretlerini de söylemiş yazısında ilginç bir şey yani başka toplumları yakıp geçtiler diyor. Şimdi kendi toplumlarını da yakmaktalar. Bu insanlar diyor İngiltere'de işte bu kemer sıkmalar vesaire vesaire banka kurtarmalar filan. Şimdi hiçbir yetkileri olmadan ve yalanlara dayanarak yapıyorlar. Ve onların kurbanları içinde bir örneğimiz var artık önümüzde diyor. Şeye bir bakabilirler Kahire'nin tahrir alanına bakabilirler meydanına. Belki de bir Mısırlı kiralarlar ya da bir İngilizler acaba bir şey kiralamadan da yapamazlar mı demiş şöyle bitirmiş yani genç bir Mısırlı kadın televizyonda gördüm şey diyordu diyor durmayacağız eve gitmeyeceğiz dedi diyor e hadi Londra'nın merkezinde de diyor bir milyon kişiyi bir orada sınırlamaya kafese sokmaya çalışın e, sivil itaatsizlikle kalkmış bir milyon İngiliz'i Britanya vatandaşını ve bir düşünün zihninizde ve olmaz bu hayatta olmaz diye düşünüyor musunuz bakalım demiş. Evet. Ne diyorsun? Ee, <gülüyor> haklıdır diyorum. Zaten baktığımız zaman Obama mesela bir açıklama yaptı dün akşam. Çok güzeldi hakikaten konuşma olarak. Yani. Ben evet e, dinlerken... ben de imzalardım etkilendim çok. Ama işte zamanlaması biraz geçti sanki. Evet. Yani olduk bittikten sonra her şey e, insanda pek samimiyet... Hissi uyandırmıyor sıfır. yani evet. bir makkabında şey demiş değil mi Bir de onu da söyledin yani bir küresel asılması bir program yapamazdık herhalde <gülüyor> fosil yakıtçı şirketlerin yöneticileri de hiç yıkılmayacaklarını düşünüyorlar mübarek kadar sağlam olduklarını düşünüyorlar biraz be, be, sinirliler mi acaba diye bir tweet atmış evet. <gülüyor> bir makkabında yani şey de ilginç bu John Simpson'ın Orta Doğu çok kıdemli BBC'nin Orta Doğu e, editörü diyeyim artık muhabirden çok ötede. Yani iki temel sebebe bağlamıştı işte. Neden mübarek ben kalacağım gitmeyeceğim dedikten sonra hala 6-7 ay sonra giderim ancak dedikten sonra birden gitti. Bir tanesi iki sebebi var. Biri Amerikalılar zaten sefil utanç halinde hiçbir şeyi kavramadan... ...seyrettiler ve sonunda nihayet Mısır ordusunda mübarekten kurtulmak için telkinde bulundular diyor. Ama başka bir şey daha vardı. Askeri liderler de e, ordunun yapısının içinde çatlaklar oluşmaya başladığını da görmüşlerdi diyor. Pek çok küçük rütbeli subay ve sıradan askerler... E, tamamen şeyden yanaydılar diyor. Bunu gördük hatta biraz önce Beysun'la da konuştuğumuz şey gibi aynı. Hı hı. Yani İskenderiye'de zaten halkın yarısı dışarıdaydı. O donanma da oradaki liman şehrindeki donanma da Açıkça destek gösteriyor. Çocuklarını kucağına alarak falan Evet yani e, tabii program içinde söylediğimiz gibi hani e, ordunun bu kadar uzun süren bir e, mutlak iktidar döneminden sonra sivil bir hükümete e, bu ayrıcalıkları devletmesi ne kadar zorsa e, yine aynı şekilde unutmamak lazım. Bu ordu büyük bir ordu ve Halkla çok ciddi bağlantıları olandı bir ordu. Yani şu bakımdan bağlantıları oradan bir işte. Anaları, babaları, kardeşleri vesaire olan Tabii. insanlar yani 800 bin yani. kişilik bir da 20 milyon insandan bahsediyorsak hepsinin akrabaları dolayısıyla bu, göstericiler arasında. Göstericilere ateş açmak o kadar da veyahut e, sert bir şekilde bastırmak da o kadar kolay bir şey e, değil. O yüzden yine... Gücü aslında elinde tutan nereden baksak protestocular Mısır halkı diyebiliriz. Evet yani ordunun da bunları durdurması çok anlamlı olmayacak Mona Ali'nin de demiş olduğu gibi. Çünkü gene sokağa çıkarlar o zaman. Yani generaller eminim Mubare'yi destekliyorlardı diyor Simpson ama şey öyle değil. Bir şey çalacak vaktimiz kaldıysa o zaman gün boyunca. Yani 18 gün boyunca dilimize peyegend olan güzel Mısır'dan gelen müziklerden birisiyle de bitiren. biz hatta station id haline de getirdik onu. Theme song adı yani Tahrir Meydanından işte insan bir yandan göstericilerin sesleri arkada da bir fon müziği konulmuş gayet etkileyici videosu da etkileyici bir parça. Evet böylece Beysun'a da tekrar bağlanamadık ama e, çok teşekkür ederiz Beysun Gökçün Açık Denizin Mikrofonlarına bize daha doğrusu Mısır'daki devrimci kardeşlerimize bırakma fırsatı verdiği için Mısır halkına ve hoşça kalın diyoruz bu şarkıyla birlikte. Hoşça kalın. for my government. I haven't food, I haven't any day. Me and my children, I will die today. Muslims, whether you are an atheist, you will demand your goddamn rights, and we will have our rights, one way or the other. We will never be signed you. and with you. Şimdi ve burada. Ee, evet Açık Deniz bu hafta, Açık Deniz'de bu hafta Mahir Yılgaz ve Ömer Maddın'ın anlatımıyla İsyan devrim ve mısır vardı. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hey! Açık derin!